Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'den 19. sayfada Bakara suresinin 130. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbim bu ayet-i kerimede İbrahim aleyhisselamın dininden uzak olanlar ki buna şimdi İslam dini diyoruz. İslam dininden uzak olanların akıllı adamlar olmadığını bu ayet bize işaret ediyor. Diyor ki: "Vemen yarğa bu amilleti İbrahim'e illa men sefihe nefs'e" diyor Rabbimiz. İbrahim'in dininden ancak Sefih olanlar, kendini bilmeyen insanlar yüz çevirirler diyor. İslam hukukunda sefih, karını zararından ayırt edemeyen insan diye tarif edilir. Ve sefih insan, kendi malını bile yönetemeyeceğinden, İslami bir mahkeme onun mallarını korumak üzere, aslında onu koruyor. Onu korumak üzere bir vasıyı tayin ediyor. Onların, onun malını idare edecek. Onun, o malı saçıp savurmasını önleyecek. Malı saçıp savursa bir insan, e eh bu dünyada zarar görür. 30 yıl, 40 yıl ölünceye kadar bir zarar görür. Ama dini saçıp savuracak olursa, sonsuz senelerde kendine zarar verir. Onun için Allah Celle Celaluhu, bizi sefih olmama yolunda uyardığı gibi, sefih olanları da bizim uyarmamızı istemektedir. Nasıl? Biz bu ayet-i kerimeyi okuyarak uyarıyoruz. İbrahim'in dininden, şu anda İslam dini, İslam dininden yüz çevrenler, kendine kendini bilmeyen insanlar. Kendi nefsine bile sefihlik yapan insanlardır diyor Rabbimiz. Ve laqad estafeynahu fi'd-dunya. Biz o İbrahim'i bu dünyada seçtik insanların arasından. Firav, Nemrut gibi bir adamın ülkesinde putun alıp yürüdüğü, insanların putperest olduğu bir dönemde İbrahim'i onların arasından sezdi, e, çektik, süzüp çıkardık diyor Allah Celle Celalühü. Ve innehu fil ahirati lemine salihin. Şüphesiz o ahirette de salihlerdendir diyor İbrahim Aleyhisselam için. Biz süzüp, süzülüp çıkarılan bir peygamber değiliz ama O Muhammed Mustafa, Mustafa kelimesi süzülmüş, arındırılmış insanların içerisinden çekilip çıkarılmış Değerli insan manasına geliyor Biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönül vermiş insanlarız bu gönül verme işinde de yine Allah Celle Celaluhu'nun bir lütfu keremi var. Onu bir ayet-i kerimesinde Rabbim <tik> Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediyel evlâen hedan Allah Şu hidayeti bize veren Allah'a hamd senalar olsun diyoruz. Yani bu hidayeti, bu İslam nimetini Bizim gönüllerimize sevdirdiğinden dolayı Allah'ımıza hamd ediyoruz İz gâle lehu rabbuhu eslim Gâle eslemtül rabbil alemin Hani er, İbrahim aleyhisselama Rabbi İbrahim teslim ol demişti İbrahim aleyhisselam da Alemlerin Rabbine teslim oldum ben demişti Zaten İslam teslim olmak manasına gelir. Müslüman teslim olmuş insan demektir. Allah'a teslim olmuş ama kullara değil, kullara teslim olmak yok. Allah'a teslim olmak var, Allah'ın kullarına Allah'ın emrettiği şekilde hizmet etmek vardır. Ve vessa İbrahim İbrahimu benihi ve Yakub Bunu İbrahim çocuklarına da tavsiye etti Yakub da tavsiye etti İbrahim Aleyhisselam da Yakub Aleyhisselam da çocuklarına İslam olun, Müslüman kalın Allah'a teslim olun diye tavsiyede bulundular. Hatta Yakub Aleyhisselam şöyle dedi. Ya inna Allah istafa lekum uddine felâ temutunne illa ve entüm muslimun. Ey çocuklarım. Allah size bu dini seçti. O din Yakub Aleyhisselam'ın öğrettiği din. İbrahim Aleyhisselam'ın öğrettiği din. Bu dini sizin için seçti. Sakın ha sakın. Allah'ın huzuruna Müslüman olarak geliniz diyor, Müslüman olarak ölünüz Yani ne demek, Müslüman olarak ölün diyor Rabbim gerisine karışmayın Müslüman olarak ölebilmek için imanımızı hep amel-i salih ile sulamamız, yeşillendirmemiz, çiçeklendirmemiz gerekmektedir Emküntüm şu hedai iz hazara Yağkub el maut, iz gâle li benîhi ma te'abudûne min ba'dî. Yağkub ölüm döşeğinde iken çocuklarına tavsiyede bulunurken, vasiyette bulunurken siz orada mıydınız? Hani Yağkub çocuklarını şöyle demişti, Benden sonra... Siz kime kulluk yapacaksınız? Kalu, dediler ki Ne'budu ilaheke ve ilahe abaike İbrahim ve İsmail ve İshaga ilahen vahiden ve nahnu lehu müslibun Baba, baba biz Senin ilahına kulluk yapacağız. Bu cümleye dikkat edin. Biz ilaha kulluk yapacağız demiyorlar. Niye? Çünkü müşriklerin de ilah diye tapındıkları var. Şu anda da dünyanın çeşitli yerlerinde milletlerin Allah'a değil de Allah'a ya Allah'ın yarattıklarına ...ilah diye tapındıklarını görüyoruz. Bu çağda, bu çağda bile, bu senede bile. Ve biz kime kulluk yaptığımızı ifade ederken, Yakub'un ilahına, Muhammed'in ilahına, Musa'nın ilahına, İsa'nın ilahına, aleyhimussalatu vesselam, onların ilahına diyoruz. Onların ilahına demek... Onların bize tarif ettiği Allah'a biz kulluk yaparız Yoksa bizim Allah tarifimiz bile Akıllarımızın Allah tarifi bile Aklımızın anlayış gücüne göredir Ama peygamberlerin Allah tarifi Allah'tan gelen ayetleri bize sunduklarından Allah Celle Celaluhu en iyi kendisi kendisini tanıtabilir biz öyle iman ediyoruz Senin ataların olan İbrahim'in ilahına İsmail'in ilahına İshak'ın ilahına biz kulluk yaparız O da bir tek ilahtır Yani Yakub'un İbrahim'in İsmail'in ve İshak'ın ilahı bir tek ilahtır Biz o ilaha kulluk yaparız ve biz ona teslim olmuşuz. Biz Müslümanız. Tilke ümmetün gad halet leha ma kesebet ve leküm ma kesebetun ve la tüselûne amma kânû yamalun. O bir ümmetti geldi geçti diyor Rabbim. Yani İbrahim Aleyhisselam bir ümmetti geldi geçti. İshak Aleyhisselam bir ümmetti geldi geçti. Ona iman edenler de geldiler geçtiler. Onların yaptıkları onlara, sizin yaptıklarınız size. Siz onların yaptığından hesaba çekilmeyeceksiniz, sorulmayacaksınız diyor Rabbimiz. Muhterem dinleyenler. Bazı siyasiler... İslam'a karşı bütün tavırlarını ortaya koyuyorlar. Kur'an'ın okunmasını engellemek için ellerinden geleni geriye koymuyorlar. Ama bir gün basın yoluyla veya televizyon kanalında birileri sıkıştırdığında adam hemen çareyi şöyle buluyor. Benim babam müftüydü ona. Benim babam bile müezzinler derler, bize hatıplar sülalesi derler gibi veya hacılar sülalesi derler gibi babasının, dedesinin, dedesinin hatıplığı, vaizliği, müftiliği veya hacılığıyla işi kurtarma tarafına gidiyor ama kurtaramaz. Dedenizin yedikleri sizin karnınızı doyurmuyor. Babanızın yedikleri de sizin karnınızı doyurmuyor. Siz ayrıca yiyorsunuz şu anda. Fatih Sultan Mehmet onu severiz. Allah rahmet eylesin. Alparslan'ı severiz. Allah rahmet eylesin. Ama onlar gibi davranamadıktan sonra onlar benim şanlı ecdadım demenin size bir faydası yok. Onlara layık torun haline gelmemiz gerekiyor. Rabbim onun için diyor. Onlar bir ümmetti geldi geçti. Onların yaptıkları kendilerine sizin yaptığınız size diyor Rabbim. Yani Beni İsrail'e diyor ki peygamber çocuğu olsanız ne yazar? Firavun gibi davrandıktan sonra, Nemrut gibi davrandıktan sonra. <gülüyor> Yahudiler ve Hristiyanlar Müslümanlara diyorlar ki Yahudi olun kurtulun Veya Hristiyan olun kurtulun diyorlar Biz ne diyelim onlara? Rabbim öğretsin Biz kendimiz bir şey demeyelim Rabbim diyor ki Kul sen de onlara şöyle söyle. Bel millete İbrahim'e hanife ve makane minel müşrikin. Hayır hayır biz hanif olan yani hiçbir puta boyun eğmeyen, hiçbir put insana gönülde vermeyen İbrahim'e, İbrahim'in dinine uyarız. Sizi de oraya davet ederiz İbrahim'de birleşelim İbrahim'in dini şu anda İslam dinidir Çünkü o müşriklerden olmadı Allah'ın oğlu var demek Allah işlerini oğula bıraktı demek Uzeyr Allah'ın oğludur demek Allah'a ortak koşmanın bir başka şeklidir. Gelin, hiçbir puta meyletmeyen, gönül vermeyen, boyun eğmeyen, pe e, İbrahim peygamberin dinine uyalım. Teklifimiz bu bizim. Ve şöyle deyin, Kulu âmennâ billâhi. Bunu biz de diyoruz şimdi. Biz Allah'a iman ettik. Ve ünzile ileyna, bize indirilene iman ettik. Yani Kur'an'a iman ettik. Ve ma ünzile ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a vel Asbadi. İbrahim'e, Musa'ya, İshak'a ve Yakub'a ve torunlarına indirilene iman ettik. Ve ma ütiyen Musa ve İsa. Ve ma ütiyen nebiyyüne min Rabbihim. Musa'ya, İsa'ya ve diğer peygamberlere verilenlere biz iman ettik. Lâ nüferriqu beyne ahadin minhum. Biz o peygamberler arasında da ayrım yapmayız. Hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve nahnu lehû Biz o Allah'a teslim olmuşuz. Bunu biz söylüyoruz kendimiz. Şu andaki dünyadaki Yahudi, Hristiyan ve diğer putperestlere de diyoruz ki gelin böyle deyin. Allah'a iman ettik. Allah'ın indirdiğine iman ettik. İbrahim'e, İsmail'e, İsa'ka, Yakub'a ve onun torunlarına indirilene iman ettik. Musa ile İsa'ya ve diğer peygamberlere verilene iman ettik deyin. Ve biz şunu da söylüyoruz her gün yatsı namazımızın sonunda. La nüferriku beyne ehadim min rusulih. Biz peygamberler arasında ayırım yapmayız. Muhterem dinleyenler, biz bunları çok iyi bildiğimizden, herkesin bildiğini zan ediyoruz. Bakınız, teknoloji bu kadar gelişmiş olmasına rağmen, televizyonlar, radyolar, bangır bangır, gerçeği söylemesine rağmen insanlar internetle dünyanın öbür ucunda küçücük bir bitkiye bile ulaşabilme imkanına sahip iken yakın bir zamanda Almanya'da bir işçimiz söyledi bana kültürlü üniversiteyi bitirmiş bir Alman'a dedim ki diyor bak biz İsa Aleyhisselam'a iman ederiz dedim, adam inanmadı diyor. Yahu bak İsa diye bizim memleketimizde binlerce on binlerce İsa isminde insan var. İsa aleyhissalatu Vesselam'ın annesinin adı olan Meryem, bizim Türkiye'mizde yüz binlerce kadına isim olarak verilmiştir dedim, adama inandıramadım diyor. Şimdi bunu inandırdığımız an yaklaşacak adam bize. Onun Allah'ın oğlu diye kabul ettiğini bizim peygamber olarak kabul etmemiz onun için çok önemli bir şey. O şöyle zannediyor, kendisi gibi zannediyor. Hani iki kör ee, lahana sarması yiyorlarmış, körün biri öbürüne demiş ki iki iki yeme diyormuş. Karşısındaki de nereden biliyorum benim 2 yediğimi, kendimden kıyas yapıyorum diyormuş. Yani kendisi 2-2 yiyince, karşı tarafa da 2 iki, iki yer zannediyormuş. Değil. Şimdi bunlar sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kabul etmedikleri gibi, e, aleyhinde propaganda yaptıkları gibi, çok kötü göstermek için ellerinden geleni yaptıkları gibi, Bizim de İsa Aleyhisselatü Vesselam için öyle yaptığımızı zan ediyorlar. Zannetmiyorlar, kesin öyle yapıyorsunuz diye inanıyorlar. Ve ondan sonra diş bileme tarafına gidiyorlar. Ama bilmezler ki biz her gün yatsı namazının sonunda Aminer Rasulü'yü okurken La nüferri gubeyne ehadim min rusulih biz peygamberler arasında ayırın yapmayız diyoruz. Fe amenu bimisl ma ve in tavallav fi ve huves semiul alim. onlar çok önemli bir ayet yalanası. Bütün ayetler önemli ama bugünkü bazı arkadaşlarımızın hastalığına çok iyi gelen bir ilaç gibi bir ayet bu ayet. Bu Bakara suresinin 137. ayet-i kerimesi. Hani şöyle diyor bazı okumadan... Dini kitapları, Kur'an-ı Kerim okumadan, hadis okumadan, fıkıh okumadan kaldırımda giderken mantık yürüten İslamcı delikanlılarımız söyler bunu. Yeni bazılar, hepsi değil. Hocam onlar da iman ediyorlar ya, Yahudiler de iman ediyorlar ya, Hristiyanlar da iman ediyorlar ya, ikisi de makbul, üçümüzünki de makbul. E, Fransızlar bunu yaydılar aslında, Cezayir'i işgal ettiklerinde yaydılardı. 1830 yıllarında yayılan bu fikir Türkiye'ye yeni dalgalar halinde geldi Hani Marmara'nın ortasından bir gemi büyük gemi geçse 15 dakika sonra veyahut yarın saat sonra e, kenarına sahile küçük dalgalar vurur ya Aynen öyle 1830 yıllarında Fransa Cezayir'i işgal ettiğinde bu fikri yaymış Nasıl olsa siz de iman ediyorsunuz, biz de iman ediyoruz. İman bizi cennete koyacağımıza göre, cennette beraber olacağımıza göre, şu iki günlük dünyada canım, niye bize karşı direniyorsunuz? Biz sizi öldürelim de siz bizi öldürmeyin. Mantığını yürütmüşler. O mantık şimdi e, neredeyse 200 yıl sonra Türkiye'de ithal edildi. İmanın fayda vermesi için Rabbim diyor ki, "Fəin amenu eğer iman ederlerse, bimislima amentum bihi. Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse" diyor. O Allah'a, "Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse" diyor. O zaman hidayeti bulmuş olurlar. İslama girmiş olurlar diyor Rabbim. Bizim imanımız da bizim aklımıza göre değil. Kur'an iman esaslarını o belirlemiş. Rabbimin isimlerini bize o Kur'an öğretmiş. Sevgili peygamberimiz öğretmiş. Biz ona göre Allah inancını kabul etmişiz. İşte bu inanç yani o sahabenin imanı gibi iman olursa yani inanç sisteminin şekli orada önemli. O zaman o iman geçerlidir. Mesela hiçbir Müslüman Allah İsa Allah'ın orudur demez. E böyle bir iman sahabede yoktu, tabiinde yoktu, tevayüd tabiinde yoktu. Rabbim de diyor ki sizin gibi iman ederlerse doğru yolu bulmuşlar, bulmuş olurlar diyor Rabbimiz. O Allah her şeyi işiten, fe seyekfikallahu. Onlara karşı Allah size yeterlidir. O her şeyi işiten, her şeyi bilendir diyor Allah Celle Celalü. Sabra Allah ve men ahsani minallahi sabra. Ve nahnu lehu abidun. Allah'ın boyasıyla boyanın. Allah'ın boyasından daha güzel olan kim var? Allah'ın boyasıyla boyanın demek, hani biz insanlara sorarız ya sen rengin ne rengin? Sen bir rengini belli et bakayım diyor. <gülüyor> Bazılar diyor ki abi ben gri renkliyim diyor. Beyaz kabul eden beyaz, siyah kabul eden siyah kabul etsin. İkisi de kendini benden saysın veya ben, Kendimi ikisinden de sayabilirim. Hani bu kalemun gibi. Biz çizgimizi ve rengimizi ve desenimizi belletmemiz etmemiz gerekiyor. Allah'ın boyasıyla boyanmamız gerekiyor. Namazımız, orucumuz, hacımız zekatımız ve bütün davranışlarımız Allah'ın kitabına göre Sevgili peygamberimizin örneğine göre olmalıdır Çünkü kitap bir örnekle ortaya koyulması lazım Allah Celle Celaluhu de sevgili peygamberimizi bize örnek olarak sunmuş Ona onun rengiyle onun deseniyle biz boyamızı boyayacağız O renge gireceğiz ve biz ancak ona kulluk yaparız. Ve nahnü lehü ve abidûn. Kul etuhat cûnenâ ve huve rabbuna ve rabbüküm. Yahu o Allah benim de Rabbim, siz, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. Öyle olduğu halde Allah konusunda benimle çekişmeye mi geliyorsunuz? Lena ve Lena amalına ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Ve nahnu lehu biz o Allah Celle Celałuhe, hulusu kalp ile teslim olmuşuz. Yani imanımızda zerre kadar katışık karışık yoktur. Hani halis kelimesini Türkçede kullanırız ondan türetilmiş Halis altın dediğimizde içinde katkı maddesi olmayan som altına diyoruz İmanımızda da hiçbir katkı maddesi yok Saf Allah Celle Celaluhu'nun öğrettiği Sevgili peygamberimizin de örnek olduğu Ve böyle inanın dediği bir imana sahibiz biz Am tawoolun ina İbrahim ve İsmail ve İsaq ve Yaqub ve Al Asbada kanu Huda n evnasara siz İbrahim İsmail İshak, Yaqub ve onu torunları Yahudi veya Hristiyandı mı diyorsunuz? Yani bunlar Hristiyan mıydı? Öyle mi iddia ediyorsunuz? Kul eentüm alim emillah ya bunu işi en iyi siz mi bilirsiniz Allah mı bilir? Vem Allahu bi gafilina amma taamalon. Allah onların yaptıklarından gafil değildir. Bunu da hatırımızda iyi tutalım. Vem Allahu bi gafilina amma tamülün, Allah onların yaptıklarından sizin yaptıklarınızdan Allah sizin yaptıklarınızdan gafil değildir. Bir kere şunu söyleyin bize. Ya İbrahim nasıl Yahudi olur? İbrahim İsmail, Yakup Aleyhisselam'dan önce sizin beni İsrail dediğiniz insanlar Yakub'un neslinden gelenler. Halbuki İbrahim de İsmail de İshak da şeyden önce, İbrahimden öncedir. Hatta Hristiyanlardan hepsi önce. Mesela İsa Aleyhisselam şey Musa Aleyhisselam da önce, Davud Aleyhisselam da önce. Yani torunlar dediğimiz İbrahim Aleyhisselam'ın torunu olanlar, İsa Aleyhisselam'a kadar gibi gelen bütün peygamberler. Hristiyan olmaları mümkün değil. Çünkü İsa Aleyhisselam'dan önceler bunlar. Kul e entüm alemu emillah. Siz mi daha iyi biliyorsunuz, Allah mı iyi biliyor? Ve men azlemu minmen keteme şehadeten andehu minallah. Allah katında şehadeti, şahitliği gizleyenden daha zalim kim var? Yani yok. وَمَ اللّٰهُ بِغَافِلِنَا مَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ Biraz önce geçen bir ayetin tekrarı bu. 141. ayet, daha önce de 134. ayet olarak geçmişti. Bunlar geçmiş bir ümmettir. Onların yaptıkları kendilerine, sizin yaptığınızda size. Siz onların yaptığından, Hesaba çekilmeyeceksiniz, sorulmayacaksınız diyor Rabbimiz. Yani o dersimizde de ifade etmiştik. Babamızın yediği bizim karnımızı doyurmuyor. Dedemizin dedesinin yediği bizim karnımızı doyurmuyor. Hepimizin midesi ayrı gidiyor, hepimizin aklı ayrı gidiyor. Alpasta'nın veya Fatih Sultan Mehmet'in yiğitlikleri... ...bir korkağa fayda vermez. Onun torunuyum diye onlarla övünüp de... ...kendisi korkudan tir tir titreyen adama... ...bunun faydası olmaz. Futbol oynayan bir insan futbol oynarken... ...filan futbolcu böyle durumlarda... ...şöyle vururdu diye düşünecek olursa... ...top çoktan kaleye gider. Kendinin vurması lazım. Kendisinin iş yapması lazım... Rabbim bize bunu böylece ifade ediyor. Midemizi doyurduğumuz gibi gönlümüzü imanla bütün azalarımızı amelle süsleyelim. Rabbimizin huzuruna imanlı olarak, günahları da en aza indirmiş olarak iyi amellerinin terazisini ağır, kötü amellerinin terazisinde hafifletmiş olarak Rabbimizin huzuruna varmayı hepimize nasip eylesin. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.